Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Polut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Hoş geldin Bengi. Hoş bulduk. Bugün Ömer Matra yok. Bu hafta yoktu. Önümüzdeki hafta itibariyle burada olacak ama önümüzdeki hafta galiba sen burada olmayacaksın. Yok. Ee, biz devam edelim kaldığımız yerden. Devam ne, edelim. Konumuz nedir? Ee, konumuz paraydı. Alternatif para birimlerinden bahsetmek için bir girizgah yapmıştık geçen programda. Ee, hatırlayacaktır. Belki dinleyenler Karl Polanyi'den bahsetmiştik. Polany'nin nasıl e, üç tane e, fiktif dediğimiz ya da hayali metadan bahsettiğini e, anlatmıştık. Evet. E, bunlar emek gücü, doğa, toprak ve paraydı. Birazcık işte para kısmından devam edeceğiz. E, hayali meta dediğim Polany'nin şu aslında meta olarak üretilmeyen yani değiş tokuş edilmek için piyasada e, sadece değiş tokuş değeri için, e, mübadele değeri için üretilmemiş olan aslında toplumsal olarak başka fonksiyonları da olan üç tane varlık e, doğa ya da toprak dediğimiz ayrıca emek ve para. Şimdi para neden böyle bir şey? Para e, hem e, bir e, nasıl diyeyim bir mübadele aracı yani belli e, hizmet ve malları birbiriyle değiş okuş etmek için kullandığımız bir araç. Evet. E, hem de e, bir zenginlik ya da kendinden bir zenginliği var nasıl diyeyim bir zenginlik deposu para biriktiriyoruz işte paramız olunca kendimizi daha zengin hissediyoruz vesaire gibi düşünebilir. Yani bu iki ayrı fonksiyon bir üçüncü fonksiyonu bir değer biçme aracı yani bir birim para para birimi üzerinden belli hizmet ve malları yine ne kadar değeri olduğunu söylüyoruz. Bu üç fonksiyon Polanyi diyor ki e, paranın özellikle metal haline gelmesi yani paranın kendi değeri için değiş tokuş edilme değiş tokuş değerinin daha çok öne geçmesi ve bir sadece e, değiş tokuş aracından ziyade <gülüyor> bir zenginlik deposu olarak fonksiyonunun öne geçmesi paranın metallaşması ile ilgili işte faiz dediğimiz şey aslında paranın metallaşması paranın para birimlerinin değiş tokuş edilmesi e, Dolayısıyla olduğu bir paranın ayrı bir fiyatı var faiz dediğimiz fiyat ee, ve paranın işte metalaşması finansal piyasaların derinleşmesi genişle, genişlemesiyle aslında bu üç fonksiyon birbiriyle çelişmeye başlıyor ne demek bu yani sadece para bir zenginlik e, deposu olduğu için yani parayı tutuyor insanlar ya da işte faiz getirdiği için parayı e, tutuyorlar bankaya mesela getiriyorlar. Bu demek ki belli dönemlerde özellikle kriz dönemlerinde para aslında kıt bir e, mal haline geliyor. Kıt bir varlık haline geliyor ve e, yine özellikle mesela kriz dönemlerinde çok gördüğümüz para sıkıntısı var. Yani nakit sıkıntısı var. Etrafta dolaşan para yok ve bu yüzden de değiş tokuş. E, ...fonksiyonunu yerine getiremiyor. Para olmadığı için etrafta insanlar belli mal ve hizmetleri değiş tokuş edemiyorlar... ...ve belli ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Sistem kitleniyor. Sistem kitleniyor, aynen. E, bu aslında şu an çok yeni ya da güncel olarak karşılaştığımız bir sorun değil. Yani kapitalizmin e, kendi içkin krizlerinin aslında 20. yüzyılın başından... ...hatta 19. yüzyılın sonundan itibaren... E, Gördüğümüz krizlerde hep yaşanan bir durum ve ta 20. yüzyılın başında 1920'ler 30'larda bir takım yazarlar bir takım e, aktivistler de paranın e, bu fonksiyonların birbirinden bağımsızlaşması ve kıtlaşmasına bir cevap vermek lazım yani aslında paranın mesela e, nasıl diyeyim paslanmasına izin vermek lazım bu ne demek yani belli bir süre sonra paranın değerinin kaybolmasına izin vermek lazım. Böylece insanların sadece parayı ellerinde tutarak zenginleşmesi ya da faizden para kazanıyor olmasını engellersek en azından bir değiş dokuş aracı olarak parayı daha sağlıklı kullanabiliriz evet. diyorlar. Buradan çıkan bir takım yine yeni değil çok eski yani yüzyıldan fazla bir tarihi olan aslında alternatif yerel Para birimleri var. Yani bunların işte bir takım bazılarının adı işte komünite ya da topluluk paraları, bir takımın adı paralel paralar ya da işte tamamlayıcı paralar diye geçen işte komplementer ya da paralel currency dediğimiz örnekler var. Bu bağlamda aslında önce bir şunu hatırlatmakta yarar var. Bir ulusal para yani tek bir ulusal para birimi sistemi de düşündüğümüzden çok daha yeni bir sistem. Yani 19. yüzyılın sonunda aslında böyle bir şey yok. Yani devletlerin para birimleri var e, ya da oluşmaya başlıyor ama bir takım bölgesel para birimleri, yerel para birimleri, o köyün ya da o kasabanın ya da o bölgenin para birimleri de var. Yani böyle tek tipleşmesi paranın da aslında yeni bir şey ve Doğal olarak oluşan bir şey değil aslında son derece siyasi e, müdahalelerle oluşan ve e, aynı zamanda ulusal piyasaların tek tipleşmesi yani bir ulusal piyasa oluşturulması ve küresel ticaretin oluşması. ...kolaylaştırmak için yapılmış bir şey. Avrupa Birliği ve Euro örneğinde gördüğümüz gibi. Aynen, yani. aynen veya yani hani AB'ye bile gelmeden işte ne bileyim Almanya'nın tek bir parası olması... ...ya da Türkiye'nin tek bir parası olması da Türkiye içindeki farklı bölgelerin birbiriyle ticaret yapması... ...yani bir tane ulusal piyasa olması işte atıyorum buğdayın oradan buraya sıktılması için bir tane para birimi lazım. Sen e, can birimiyle, ben bengi birimiyle... Fiyatlayınca burada ticaret yapılamıyor. Değiş tokuş yapılamıyor ulusal ölçekte diye. Aslında yine kapitalizmin e, bu mübadele yani değişim piyasa e, kısmını kolaylaştırmak için yapılmış bir şey. E, şimdi buradan başlayalım. E, mesela 1933'te e, ki işte e, büyük bunalım yani büyük iktisadi e, yani büyük ekonomik e, kriz e, Great Depression dediğimiz 1930'larda yani 29'da başlayıp e, 30'ların ortasına kadar devam eden kriz sonrasında işte bu bahsettiğimiz paranın kıtlaşmasına karşı cevap olarak 1933'te mesela dünya üzerinde yaklaşık 300 e, alternatif para birimi var. Ee, ve herkes yani e, o krizden dolayı oluşan kitlenmeye bir çözüm olarak kendi alternatif para birimlerini bir sürü e, kasaba, köy, neyse, komünite e, topluluk e, oluşturmuş. E, i̇şte bunlardan en bilinenlerinden bir tanesi Avusturya'da Worgel, 1932-33 yıllarında e, şey yapılan, e, ortaya çıkan ya da oluşturulan bir e, para birimi. Ee, ve mesela yerel vergilerin bile bu worgil para birimiyle uygulanması e, ödenmesine e, kadar varmış e, bir yerel para birimi. E, bunun işte krizle özellikle tetiklenen birçok örneği var. Yani Venezuela, Latin Amerika krizi 1990'ların başından ortasına kadar aslında böyle sırayla ülkeleri vuran e, ortası sonuna kadar işte birçok Brezilya'da, Venezuela'da bu tür alternatif para birimleri oluşmuştu. Ne oluyor insanlar işte yani bir şekilde hala ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar e, kriz olsa bile ama işte paraya ya da nakde e, işte para o, ulusal para birimi cinsinden olmasa bile. Ee, i̇htiyaçları var ve işte ne bileyim bende domates var sende tişört var atıyorum ve yani biz bir şekilde e, Türk lirası cinsinden olmasa bile bunları değiş okuş etmek için bir birime ihtiyacımız var yani evet. e, aynı şekilde değerleyebilecek bir şey uyduruyoruz yani çünkü onları şey etmemiz lazım değiş okuş etmemiz lazım. Ee, yine Rusya'da örneğin bu şok terapisinden sonra ortaya çıkan birçok e, alternatif para birimi var. Yine Venezuela'da e, böyle bir arkadaş anlatmıştı. E, orada da yani bölgesel olarak öyle yaygınlaşıyor ki bu para birimi yine bir takım yerel yönetim yani belediye vergilerinin e, belli bir yüzdesine kadar bu para birimiyle ödenmesi bile e, kabul edilmiş noktaya geliyor. E... Bu paranın basımı kim oluyor peki? Nasıl basılıyor ya da? Ee, paranın basımı bazı yani şimdi e, ilk başlardaki e, yerel bir şey yapıyor hakikaten ne bileyim burada oturup biz community olarak belli bir komisyon kuruyoruz ve e, paraları yazıyoruz. Yani Hı -hı. her yani bizdeki kadar şimdi ne bileyim 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruşu belki olmuyor. Daha az hani eee şey e, denominasyonda oluyor. Hani Hı -hı. 6 çeşit oluyor atıyorum 1 lira, 5 lira, 10 lira oluyor diyelim. Eee bunu genellikle yani eskiden yapılan daha eski örneklerde işte öyle bir komisyon şey yapıyor ve e, bu parayı kullananlar aynı zamanda belli bir miktarda o paranın basılması ve organizasyonu, regülasyonu için bir miktar e, katkıda bulunuyorlar. Şu anki örneklerin çoğu elektronik e, ve onlardan bahsedeceğiz yani bir elektronik e, şeyin var hesabın var ve e, yani bu paraların yine örneklerden bahsedince daha şey olacak ama e, bazıları... Euro ya da işte pezo bazında karşılığı olan yani 10 pezo veriyorsun atıyorum 100 alıyor <gülüyor> alıyorsun. Ama bu senin elektronik hesabında oluyor ve işte kart, kartın değil de mesela telefonunla ya da işte şifrenle gidiyorsun ve o elektronik hesaptan düşüyor. Yani gerçekten basılan alternatif para şu anda kısmen daha az. <gülüyor> Ee, ama olduğu zamanlarda basılıyor ve basılması da işte dediğim gibi e, sisteme giren yani sistemin üyesi olan bu alternatif para biriminin üyesi olan insanların e, verdiği bir, bir e, işte yüzde bir katkıyla o sistem dönülüyor. E, şimdi aslında e, daha da böyle bir geri adım atarsak e, bu paraların yani bize mesela çok acayip. Ben eski olduklarını falan anlattım ama aslında acayip de değil. Şimdi mesela çoğu iz dinleyici ya da biz de şunu yapıyoruz. Mesela müşteri mü, mükafatlandırma sistemleri var ya da müşteri hediye sistemleri var. işte mesela hava yollarının mil programları var. Evet. Ya da işte bir yerde çalışıyorsunuz ve size Sodexo veriyorlar falan. Yani bunlar da aslında alternatif para birimi. Ee, ama bunlar tüketimi daha çok artırmak amacıyla yapılan şeyler. Ee, ama bunun e, dışında gerçekten daha farklı bir ekonomi. Yani bildiğimiz anlamda ekonominin dışında farklı bir ekonomi örgütlemek üzere e, oluşturulan para birimleri de var. Bunlardan yine e, parayı böyle daha geniş anlamda anlarsak yani birkaç sistem var onları böyle bir, Geniş olarak anlatayım ve bazıları Türkiye'deki dinleyiciler için de aşina olacaktır. İlki zaman bazlı para birimi yani zaman bankaları, hizmet kredileri dediğimiz içinde zaman bankalarında olduğu e, modeller var. Yani şimdi sadece zaman üzerinden bir takım mal ve hizmetleri mübadele etmek de aslında alternatif bir para birimi ya da cezaevlerinde mesela sigara üzerinden bir takım şeylerin yapılması gibi yani sigara ve tütün özellikle çok yaygın ve bir alternatif para birimi yaygın ve eski ama zaman mesela Türkiye'de de zumbara bunun bir örneği bunlar genellikle şöyle oluyor bir para basılmıyor bir para birimi olmuyor bu sistemin içine girmek isteyen insanlar neye ihtiyaç ihtiyaç duyduklarını ya da neyi verebileceklerini ne tür bir hizmet ya da mal yani hizmet genellikle tabii zaman üzerinden olduğu için o sisteme sunabileceklerini listeliyorlar. Bir merkezi yine sistem oluyor ki bunları işte birbirine eşleştirmeye çalışıyor ya da tamamen bu gönüllü olarak ha işte biri keman dersi veriyormuş ben de onun karşılığında şunu veririm gibi aslında yani gidip keman dersini alırken Türk lirası ile ödeme yapmak yerine keman dersinin karşılığında sen de emeğinle yani emek zamanınla bir ödeme yapmış oluyorsun. O kişi yapmak zorunda değilsin ama değil mi? Mesela zumbara sisteminde mesela du boya yapabilirsin. Böyle bir yeteneğin var. Gayet güzel boya yapabilirsin. O boyayı başka birine yapıp o kadar kullandığın saati onun karşılığında Keman öğrenmek üzerine kullanabiliyorsun. Aynen aynen yani sisteme bir e, yani bazı sistemler tamamen karşılıklı olmasını <gülüyor> gerektiriyor ama onlardan genellikle vazgeçildi o çok daha ricid bir sistem çünkü. Sen sisteme aslında belli bir zaman e, vermiş oluyorsun ondan sonra onun karşılığında zaman kredin oluyor. O zaman karşılığı olarak e, bir şey alabiliyorsun. Evet. <gülüyor> Bunun böyle bir adım e, ilerisi Local Exchange and Trading Systems dediğimiz... ...yani yerel mübadele e, sistemleri, e, yerel mübadele ve ticaret sistemleri diyelim. LETS diye bilinen. E, bunlar benim de dan itibaren, bir hafta sonradan itibaren gideceğim... ...Kanada'da e, ilk e, ortaya çıkıyorlar. Vancouver Adası'nda ve 1970'lerde çok ciddi bir krizden sonra yani... E, Sanayisizleştirme, sanayisizleşme dalgası oluyor ve oradaki iki büyük işveren de kapanıyor ve işte Vancouver adasının yani Vancouver'ın böyle küçük bir parçasında ve orada insanlar yani kısmen zaman üzerinden bir değiş tokuş ya da işte takas. Ee, ama yani üzerine de bir e, alternatif para de Yani sadece zaman üzerinden e, değerlenmiş değil. Yani iki saatlik keman dersinin alternatif para birimi... Yani onun daha doğrusu para birimi demeyeyim. Değerinin birimi beş... Bir şey. <gülüyor> Uyduramadım şimdi. Beş can. Ee, ondan sonra işte bahçeyi sulamak da... İki saat bahçeyi sulamak. Zaman üzerinden değil. Onun da yine bir var. Atıyorum iki can... Ee, yani orada sadece zaman üzerinden değil, e, o zamanın da belli kalites, yani belli niteliklerine göre bir e, değer biçme şemasıyla beraber evet. gidiyor. Bunlar bayağı yaygın. Yani sadece şeyde e, İngiltere'de 330'un üzerinde var e, bu local exchange and trade lets dediğimiz e, işte yerel mübadele şeyleri. E, Arjantin'de e, çok yaygındı kriz döneminde. İşte Venezuela yani birçok bir Latina ve Brezilya gibi yani krizden etkilenmiş birçok Latin Amerika e, ülkesinde var. Ama sadece yani krizden etkilenmiş böyle hani kalkınmakta olan ülkelerle düşünmeyelim. İşte İngiltere gibi, e, Almanya gibi <gülüyor> aslında nasıl diyeyim işte kalkınmış ve işte ekonomidir kuvvetli. O e, gerçek toprak yani yerüstü ekonomisi kuvvetli ülkelerde de gayet uygun. E, Kullanılan. İşte Avustralya'da 1998'de 250 tane varmış. Ee, ve yani bunların aslında yarattığı ya da içerisine döndürdüğü ekonomik değer de ciddi e, miktarlarda Ama ben şimdi onların çok fazla detayını vermeyeyim. Asıl e, heyecanlı olan işte bizim bu alternatif para birimleri dediğimiz. İşte bunların örnekleri belki duyanlar vardır. Bristol Pound'u. Itaka hours, itaka saati. İşte İngiltere'de birçok böyle, işte brixton pound da var, bilmem ne de var, bilmem ne de var, bir sürü bir sürü bir sürü böyle farklı farklı alternatif para birimi var. Bunların ben böyle şeyini... işte Regio geldin Almanya'da Regio geld var, Fransa'da Sol var. Bunlardan birazcık bahsedeceğim, nasıl başladıklarını birbirlerinden farklarını. Ama Şimdi bu yerel alternatif para birimlerinin belki bu işte mübadele sistemleri yani let dediğimiz sistemler daha çok ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Az önce bahsettiğim gibi yani e, nakde çok fazla e, yani o ulusal para cinsinden nakde çok fazla erişim olmayan ama bir takım ihtiyaçları olan e, insanların değiş tokuş yapabilmesi ve o yerel ekonominin dönebilmesi için yapılan ama bu alternatif yerel para birimleri daha e, farklı olarak yani ya da bir tık farklı olarak... O yani yerel ekonomiyi desteklemek yani bir ihtiyaçtan ziyade daha böyle bir politik toplumsal politik bir hedefle ortaya çıkan bu yerel ekonominin içinde bir de özellikle küçük ve veya kooperatif işletmeleri desteklemek için. Onların kendi içinde ağlanmasını desteklemek için yapılan e, para birimleri. Bunların istisnası olarak hepsi e, coğrafya olarak belli bir sınır içinde oluyor. Yani sen atıyorum Bristol'dayız. Bristol Pound'larımız var. Bristol Pound'larımızı gidip Londra'da kullanamıyoruz. Yani Bristol'da kullanmamız gerekiyor. Ve Bristol, e, şem, yani Bristol Pound şeması içindeki işletmelerde kullanmamız gerekiyor. İkincisi de en önemlisi bu yerel paraların e, bir son tüketim tarihi var. Yani hmm. e, alıyorsun mesela Bristol pound mesela poundla birebir sterlinle birebir e, şey olan e, desteklenen yani 10 e, sterling veriyorsun 10 pound alıyorsun. 11 sterlin pound alıyorsun gibi. E, ama o 11 sterlin pound'u atıyorum bir ay içinde kullanmazsan o 9 pound'a düşüyor falan gibi. Yani her ay böyle %10 değer kaybediyor. Buş gibi düşünebiliriz. Bunların en eskilerinden birisi Ithaca, New York Eyaleti'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Eyaleti'nin İthaka kasabasında 1991'de başlatılmış olan bir sistem. Bir Ithaca hour yani bir Ithaca saati parası 10 dolara eşit. Buradaki amaç şu yani buradaki daha doğrusu fikir şu Ithaca'da Ortalama 1 saatlik e, işin ücreti 10 dolar gibiymiş bu başladığında. 6 e, tane sanırım şey vardı banknot vardı. İşte 1 saat, 2 saat, yarım saat, işte çeyrek saat, 5 saat, 10 saat gibi. E, ve İthaka'da yaklaşık 500 işletme yani İthaka kasabasındaki 500 işletmenin e, bu ağın içinde e, olduğu e, yani en böyle... Yükseldiği zamanlarda ee, ve hepsi yerel işletmeler haliyle bunların içinde ne var ee, işte e, elektrikçiler ondan sonra çatı yapanlar e, bir takım bakım hizmetleri masajcılar çocuk bakımı e, otomobil ve ot şey bisiklet tamiri başka. E, gıda tabii ki yani birçok e, üretici yani doğrudan üreticiden gelen e, gıdaların satıldığı pazarlar e, bisik, e, bisiklet diyorum şey e, gözlükçü e, kıyafet vesaire yani aslında ihtiyacınız olabilecek e, her şeyi o ağdan karşılayabileceğiniz ve bunu da e, alternatif bir para birimiyle yapabileceğiniz bir sistem kurulmuştu. E, bu Tabii sistemdeki fiyatlama şöyle e, diyelim ki ben bisiklet tamircisiyim benden e, yani ben, bana geliyorsunuz ben iki saatte sizin bisikletinizi tamir ediyorsam ya da iki saatte tamir ettiğimi söylüyorum siz bana iki itaka saati veriyorsunuz ondan sonra ben gidiyorum o iki itaka saatiyle e, yerel pazara e, pazardaki işte çiftçiler doğrudan çiftçi pazarı yani köylü pazarı gibi düşünelim. O, e, ...orada işte domates var, kabak var... ...bilmem ne var diyelim ki... ...onlarda o fiyatları... ...yani bir normal dolar üzerinden fiyatları var... Hı hı. ...o domateslerin ve kabakların... ...bir de itaka saati üzerinden fiyatları var... ...itaka saati üzerinden fiyat... ...doğrudan aslında onun... E, ...o domatesin kilosuna... ...giden emek saati... ...cinsinden... ...anlatabildim Anladın mi? Anladım, doların doğrudan <gülüyor> karşılığı olan itaka saati değil... ...değil, hayır... E, ...yani... İlk başta sisteme girerken öyle giriyorsunuz. 10 dolar verip bir ittaka saytı alıyorsunuz. Ama ondan sonra sistemin dönmesi doların üzerinden direkt olarak fiyatlanmış değil. O sistem içinde aslında sunulan mal ve hizmetler. Ona giden emek miktarı, emek zaman miktarı üzerinden şey yapılmış. O yüzden bir dolar üzerinden bir de ittaka bu alternatif para birimi cinsinden bir şey var. Fiyatı oluyor bu mal ve hizmetlerin. Tabii yani orada öznel bir fiyatlama olmuş oluyor. Yani öznel dediğim tabii ki bütün fiyatlamalar aslında kısmen öznel ama... E, yani dolar cinsinden ya da piyasadaki arz ve talep e, güçlerinin bir dengeye oturduğu noktada e, verilen bir fiyat değil. Ya da işte domates çok kıt olduğunda mesela bu yaz başında olduğu gibi bir anda yükselen e, fiyatlar olmuyor. O domatesin üretimine ya da işte o gözlüğün üretimine ya da işte o kazağın üretimine gidilen emek miktarı üzerinden bir fiyatlama olmuş oluyor. Bu birinci herhalde farklılığı. İkincisi işte aslında o itaka saat yani bu yerel ekonomileri güçlendirme fonksiyonu bu örnekle daha çok ortaya çıkacaktır. İşte diyelim ki hakikaten işte ben senin bisikletini tamir ettim. Sen bana iki itaka saati verdim. Ben gittim o iki itaka saatiyle o şeyden ee, çiftçiden bir şeyler aldım. Çiftçi gitti e, belli tutulmuştu. Oradaki e, yine İtaka'daki masajcıya gitti. Masajcılar'dan birine. Ve onu da işte iki saat e, şey aldı diyelim. E, masaj hizmeti aldı. Onu ona verdi. Vesaire vesaire. Böyle e, sadece yani o İtaka saatini kullanan e, coğrafi bölgedeki işletmelerin kullanabildiği olduğu için sana da aslında bir teşvik veriyor yani ben bununla ödeme aldım o zaman bununla karşılayabileceğim ihtiyaçlarımı yöneleyeyim şeklinde ve saklama gibi bir şey de olmadığı için yani bir hafta sonrasında ya da belirli bir tarih sonrasında fiyatı daha doğrusu değeri düştüğü için itlaka saatinin e, i̇thaka saatil ev alabilmek de mümkün olmuyor. Hayır olmuyor. Aynı zamanda İthaka satili işte ben bankaya yatırayım da üzerinde faiz alayım da ondan sonra bilmem ne yapayım da gibi bir şey de olmuyor haliyle. Yani sen onu e, hakikaten İthaka saatini o yerel ekonomi yani bir mübadele için kullanmış oluyorsun. Paradan para kazanmak için kullanmak gibi bir teşvik bir şeyin olmuyor. Sayıkin olmuyor. Yani planını ona göre yapıyorsun. Aynen evet. ona göre yapıyorsun. Evet. Ancak şöyle bir şey var ee, heh, bu sistemde %11'i bütün sistemdeki itaka saatinin yani tabii bu da gayet katılımcı bir şekilde karar verilen bir şey yani bunun ne kadar olacağı olsun mu olmasın mı gibi şeylerin ee, %11'inin sistemdeki toplam itaka saati miktarının ee, şey olarak yardım olarak e, topluluk yani örgütlerine yani komünite örgütlerine komünite organizasyonlarına verilmesi yani işte karamacı gütmeyen daha sivil toplumdan e, sivil toplum örgütü diyebileceğimiz community organizations dediğimiz şeylere verilmesi hibe olarak mesela kararlaştırılmış e, ve bu şekilde saat e, yaklaşık 100 tane e, karamacı gütmeyen örgüt e, hibe ve destek almayı e, almayı başarmış yani desteklenmiş yaklaşık 15 bin dolarlık yani 1500 dolar saatlik e, hibe verilmiş. E, bu böyle. İkincisi yani bunun içinde işte oteller de var atıyorum yani hani hakikaten aklınıza gelebilecek birçok şey var. Tesisatçılar da var, binamı da var, falan var yani. sağlık hizmeti de var vesaire vesaire. Bir ikinci e, örnek yani tabii bir de e, web siteleri var yani şey yapan gayet e, bu işi başlatan e, özellikle insanın e, üzerine de çok yazdığı şeyler de var daha e, hani Paul Clover Evet Paul Clover e, kendi blogu da var nasıl başladığını nasıl vesaire e, devam edildiğini falan yazdı Aynı zamanda çok akademik birçok çalışmaya da konu olmuş bir e, örnek İkincisi benim bugün bahsetmek istediğim olamayacak galiba. Çünkü bir dakika var. Devam ederiz. Fransa'daki sol para biriminden bahsedeceğim. Sonra da Bristol Pound'dan. Sonra da daha çok dayanışma ekonomilerinin yani kooperatif olarak ortaya çıkmış. Bugüne kadar bahsettiğimiz birçok örnekte aslında biraz atladık bunu bilerek. O dayanışma ekonomisini kuvvetlendirmek için. O kooperatif ve kolektiflerin kendi içindeki mübadelesinin ayrı alternatif bir para birimi olabiliyor. O konuda da Kooperatif ve integral Katalan yani Katalan integral Kooperatifinin kullandığı ECO para biriminden bahsedeceğiz. Böyle bir sneak peek verdim. Görüşürüz iki hafta sonra. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengü Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi oldum